Hazreti Hüseyin Şahide de öyle. Hazreti Hüseyin makam için gitmiyor. Halk münaza diyorlar, diyor ki başımızdaki bulunan müfsidleri Yezid müfsittir diyorlar. Bizi bunlardan kurtar diyorlar Hazreti Hüseyin'e. Hazreti Hüseyin'in kurulucu da öyle. Fakat diğer yıllarda o muasim olması var. Önüne mağaya olmuyor ki, gitme diye. Resulullah söylemiş, Hüseyin Şah-ı Fırat da şehir olur diye. Haber veriyor evvelden. Hatta bir toprak veriyor ki, Ümmü Seleme'ye diyor ki, ya Ümmü Seleme bu üstünde kalsın. Bu toprak kana inkılap ettiği vakitte Hüseyin'i şehit ederler diyor. Peygamberimizi evvel de keşfetimesi, Peygamberi de çok görmem onu Resulullah Efendimiz. Biliyorlar hacizatı. Diyor ki toprak hac diyor hacizatı. Ben nereye gittiğimi biliyorum. Ben işimde gittim biliyorum. Ben neye gireceğimi biliyorum diyor. Onun için isteyenler gelmesinler, dönsünler burada. Ondan şikayetçilerim, hoşnutla razıyım diyor. Bir kısmı dönüyor. hesabı ı evet. Hüseyin'in yolda. 72 yaran kılıyor ki hepsi Ehl-i Mustafa'da. Kimi Hz. Hasan'ın çocuğu, kimisi Hz. Abbas'ın çocuğu, efendim, hem böyle cana kayırma akrabalar hepsi. Hep Ehl-i Mustafa, katlananlar evet. onlar. 72 yoldaş, yani Ali Muhammed, yabancı yok. Hepsi akraba, Hz. Hasan'ın 3'en çocuğu diyor. Bir Hz. İmam-ı Cenab-ı Hakk'ın kafir diyor ki, öldürün diyor, bırakmayın diyor. Lezzin bazı kumandalar diyorlar ki, ayıp yahu diyorlar, kafire bu yapılmaz diyorlar. Bu isyan dedi ki, kılı çekmedi imama diyorlar yani, halifeye diyorlar. Hasta bu adam diyorlar. Be. Bunların şeyine mi duruyor iş? Yoksa bunu da içecekler, Resulullah'ın köpünü kesecekler. Hayır hayru. En mühim yeri şu, Uhud mağarabesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ermi yasa'at, feda ki emir ve ümmi, at at yasa'at. ''Allah Allah'ım sana feda olsun'' denen zatın çocuğu, Hazreti Hüseyin'in düşmanı, hasmı, Peygamberin dişini kıran zatın çocuğu da Hazreti Hüseyin tarafında, yar belada.